seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sen sizi açık sitedeki yazınıza bakarak heyecanlanmış görüyorum Wall Street konusunda. E, evet ben inşallah tek değilimdir. Tabii ki <gülüyor> kesinlikle değil. Heyecanlanan. Biz de biz de biz de merak etmeyin. Evet yani gittikçe de büyük bir ivme kazanan, eksponansiyel diyebileceğim bir gelişme de gösteriyor. Evet. Biraz ondan söz etmemiz çok iyi olur doğrusu. evet. E, Valla konuyu e, özellikle siz tabii şey ele aldınız, yazdınız üzerine uzun uzun. E, Wall Street konusu mesela benim yazılarımda kendimin veya hatta hani düşünce dünyamda biraz kaçırdığım bir konu oldu. Çünkü ben de kendi daha önce eleştirdiğim şeyi hata yapıp Türkiye gündemine gömülmekteyim fena halde. Ve e, koskoca bir dünya var dışarıda. Evet, bu hepimize yüzden... zaman zaman evet. arız olan bir şey yani özellikle evet. tabii medyanın bu konudaki ta tavrı da çok kolaylaştırıyor bu şeyi. Dünyaya evet. tamamen kendisini kapatmış bir e, televizyon ve gazete ve dergiler olunca insan çok kolay e, dünyayı sadece kendi şeyinden ibaret olmadığını bilse bile öyle sanmaya evet. başlıyor geçici olarak da. Evet. Hani bir süre sonra Türk basını takip edip edip ondan sonra e, BBC ki onun da çok eleştirilebilecek e, yanları var ama evet. e, BBC'yi mesela seyredince haberleri vesaire birden bir çarpılıyor. Insan. <gülüyor> Şöyle. Evet aynen öyle yani. Şimdi, ne oldum ben gibi. E, bu, çok, evet. Evet, bu çok yani bütün devrimci hareketlerde olduğu gibi gene en beklenmedik zamanda Hı -hı. en beklenmedik yerlerden birinde oldu ama bu biliyoruz ki birazcık tarihli aşırı neşir olan herkesin bildiği gibi bu hep böyle olmuştur. Şimdi de öyle Hı -hı. oldu. Ve yayılıyor bütün ülkeye ve çok Hı -hı. ilginç bir yazıdan bahsettik bu sabah da e, içinden yazanlardan birisi iki boyutlu diyor hem coğrafi olarak e, gelişiyor bu Hı -hı. yayılıyor hem de Tarih temporal bir boyutu da var diyor bizden öncekilerle bizden hı hı. sonraki kuşağı bağlayacak bir devrimci hareketlere bağlayacak da bir bağlantıyı da dile getiriyoruz diyor ki bana çok önemli görünüyor yeni bir anlatımız var yeni bir hikayemiz var anlatacak gazeteciler anlamıyor diyor. Evet kesinlikle bu çok doğru aslında bir nokta ve tabii çok enteresan insanların bir araya gelmesi. E, işte Michael Moore'dan e, tutun da George Soros'a ondan sonra Stiglitz'e ondan sonra bir bunlar ya da işte, işte Salman Rushdie işte modacılar bilmem yıldızlar Hollywood yıldızları vesaire böyle e, bu tarz aslında geçirgenliği yüksek geçirgenlikli hareketleri. ...Amerika'da bir de Obama'nın seçiminde görmüştük. Orada da çok farklı gruplar bir araya gelip desteklemişti ve orada da müthiş bir umut vardı. Yani mesela Obama'yla ilgili ben de çok umut dolu yazılar yazmıştım ama aslında bütün hepimizin yani birçok insanın... ...bence Obama'yla ilgili inancı Obama'nın kendisinden kaynaklanmıyordu. Onun temsil ettiğinden de kaynaklanmıyordu. Temsil etmiş olabileceğinden o umuttan bir yaznamda gelen bir e, heyecan vardı... Bir adeta bütün dünyayı e, aynı zamanda dolaşan e, hani sinir uçları diyorum böyle ya da damarlar bir adeta onlardan akıp e, geçen bir elektrik vardı. Obama'nın seçilmesinde okutlanmasında e, ve o da giden süreçte diyelim. E, bu açıdan e, Wall, Wall Street tabi olayı bir de yani, tabi şimdi hala Amerika'nın e, bütün e, düşen gücüne rağmen hala dünyayı etkileme konusunda. E, e, bütün o medya araçlarının kullanımı bakımından vesaire, hani medya ne kadar bu işi anlasın anlamasın, e, yayılması bakımından e, bir başka ağırlığı var tabii. Çok önemli bir nokta bu Bence bunun da altını bir kez daha çizmekte yarar olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri en korkunç ve en güzel şeylerin aynı anda olabildiği bir yer. Yani Amerikan evet. devrimi de bildiğimiz en önemli ilk devrimdir. Yani demokratik devrim. Ayrıca da bu sivil itaatsizlik. Elbette, Elbette. Gandhi'de filan da gördük ama ondan çok Gandhi'den bile çok önce işte Quaker'larda, dini gruplarda hem de evet. vicdani red konusunda filan müthiş radikal hareketlerinde geleneğin yerleştiği bir ülke. Şimdi bu kadar, niye bu kadar geç kaldı diye ben, sormakta şey var yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir Amerika'nın hani kendisini değiştirerek kurtaracak bir şey varsa belki böyle bir harekettir. Fakat Niye bu kadar geç kaldı? O da enteresan bir şey. Mesela tahir meydanı hareketlerinden esinlenmesi mesela olayın veya din söylenmesi, konuşulması. Bunlar çok enteresan şeyler. Eskiden böyle bir şey. Tam tersi Batı'dan doğuya giderdi. İşte Fransız devriminden tutun. Hani o tabii en eski örneği. Ve şey onun dışında 68 olaylarıydı vesaireydi. Yani bir Batı'nın bu anlamda bir düşünce... Heyecan doğurması açısından bir tekeli vardı adeta diyelim Şimdi ters bir şekilde Orta Doğu'dan Amerika'ya gitmesi önemli bir nokta Fakat burada bir de birkaç çekmek istediğim başka bir şey var Türkiye'de mesela Arap Baharı konusu Bu Kürt meselesiyle ilgili konuşmuştuk Ve Kürt, Arap Baharı'nın yaşanabileceği Türkiye'de bir Kürt Baharı olarak Bir isyan dalgası olarak vesaire Bunlardan bunu söyleyenler vardı. Ben de bunlardan biriydim. Fakat o zaman yanlış düşündüğümüzü şu an düşünüyorum. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde özellikle Yunanistan'ı izlerken bir de dünyada farklı tarz bir baş kaldırlar var. Bir umut dolu baş kaldırlar. Yani bir baş kaldırı dalgasından bahsediyorsak, dünyanın her tarafını farklı sebeplerle veya benzer sebeplerle saran e, akıp geçen diyelim, dünyayı bir çarpıp geçen elektrik dalgası gibi. E, burada Atina'daki mesela yaşayanlar veya Yunanistan'ın genelinde umutsuzluk üzerine kurulu. Halbuki işte Tahir Meydanı veyahut da Wall Street'deki daha e, içinde optimist kızgınlığına rağmen içinde optimist geleceğe ve değişmeye yönelik umutlar da barındıran bir şey. E, fakat e, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizden sonra bütün o orta sınıfın topluca erimesi neredeyse görülüyor. Ve işte sosyologların, e, akademisyenler genel olarak siyasetçilerin bu konuda e, ilk defa bir laboratuvar deneyi gibi böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Bir ülkenin bütün umutları yok olursa o meşhur anomi hakim olursa e, ve yani hayat sevinci vesaire kaybolursa ne olur? Bir yaşam geleceğe dair olan o umut bizi hep götüren o umut yok, yok olursa ol, olmadığını e, yok olduğunu gördüğümüzde ne, nedir? Bunun gideceği nokta nedir? Yunanistan'da bunun kızgınlığındaki gösteriler var. Türkiye'de de eğer ki Böyle bir e, toplu dalgalanma olsa Diyelim ki işte bu son e, Kacak operasyonlarıydı vesaireydi Gene sevimsiz bir döneme Çok gidiyoruz e, Tezkere meclisin ilk icraatı Olarak bir tezkere çıkıyor vesaire Falan filan e, Gerçi buna alışıyoruz sürekli zaten bu oluyor da e, Gene de e, Farklı bir umut taşıdığımız bir meclis Bu yeni anayasa yapacağını Beklediğimiz bir meclis yapmasını beklediğimiz Ve eee Oradan hani artık e, ne bekleyebiliriz ki bu sistemden e, düşüncesi gelebilir. Evet e, tam da işte biraz önce bunu da e, konuşuyorduk. Yani AKP'nin e, büyük bir e, şey alması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüzde elli oy alması hı hı. hiçbir şeyin garantisi e, olamaz. Bir anda değişebilir. Yani mesela demin değindiğin konu önemliydi Mahir bana bir şey gösterdi. Ee, yani bu tezkere konusunda e, AKP içindeki e, Kürt milletvekillerinin tamamı tezkere lehinde oy kullanmış. Yani öyle değil miydi? Evet, şeyde ee, bu Özgür Gündem gazetesinde haber olarak vardı bu. Evet, şimdi diğer yani meseleye <gülüyor> yani o zaman iki bakımdan şey hem sistemden umut kesen kitlelerin sokağa dökülmesi açısından evet. ilginç ama bir de Kürt baharı neden olamıyor Onun da bir cevabı çünkü onu da dar milliyetçi sınırlar içinde görmek o zaman ortak taleplerin o bütün dünyadaki adaletsizliğe e, karşı çeşitli talepleri birleştiren bir koalisyonu dar bir alana hapsetmek e, oluyor tabii kürdler açısından eleştirmek bana düşmez bunu ama ya yani sınır ötesi operasyon deskeresine de e, evet e, nasıl bakılacağını bilemiyorum yani. Şimdi tabii bu Ak Parti'nin nasıl hani bir milletvekili listesini hazırlarken nasıl bir şey oluşturduğu, nasıl bir kriter kullandığı, nasıl eski milletvekillerini devreden çıkarıp hani onlar da çok seslerini çıkaran milletvekilleri oldukları dönemlerde şu an Abdurrahman Kurtu mesela televizyonlarda çok sık görüyoruz ama o dönemde çok sık çıkışlarla görmüyorduk mesela milletvekili olduğu dönemde diyelim veya diğer milletvekillerini. Hatta AKP'nin Kürt milletvekili olmak hatta onlarca milletvekili vardı ama bir hani ses olarak çıkmıyorlardı özellikle. Fakat özellikle bu seferki milletvekili seçimde bölgenin ağırlıklı isim fazla kullanılmaması, neredeyse hemen hiç kullanılmaması siyasi güçlü siyasi görüşlerle ortaya çıkabilecek. Acaba neden diye e, sorgulanmıştı ve o zaman AKP çözüme gitmek istiyor. Bu yüzden falan gibi enteresan yorumlar vardı. Ben de tersini mesela o dönemde düşünüyordum. Hı hı. E, sert bir tavır ortaya koyacaklar ve buna ses çıkaracak milletvekili olsun istemiyorlar. Çünkü e, elbette ki bölgeden bir milletvekili tezkereye evet oyu verirken e, eğer ki Herhangi bir e, siyasi en azından e, düşüncesi varsa, tahayyülü varsa, siyasi bir dünyası varsa üç defa düşünür. E, acaba nedir, ne değildir, vesairedir falan doğru mu olur bu diye en azından kafasına yatması zordur yani bu işin. Ama e, topluca bir şekilde böyle e, sessiz sedasız bir şekilde oy kullanması birçok şeyin kanıdı aslında. Zaten böyle bir kitle istenmiş çözüme katkıda bulunacak değil yapılacakları ses çıkarmayacak bir ekip oluşsun istenmiş evet Şimdilik... yani 75 Kürt milletvekili savaş tezkeresine daha önce olduğu gibi firesiz destek verdi diyor bu haberde özgür gündemde evet, evet. evet. Ee, ama hani bu seferki mesela e, durum tabii farklı bir durum yani e, te diğer tezkerelerden belki e, bunun e, şöyle bir fa farkı var ee, bu sefer dediğim gibi bu yeni anayasa süreciyle farklı bir şeye gitme bir umut var orada. Yani bir e, ve e, yeni meclisin farklı bir misyonu var adeta. Şimdi e, e, BDP e, ortak ortaklaşa olarak e, meclise giren e, milletvekillerinde de görüyoruz. E, Sırı Süreyya Önder de veya Ertuğrul Kürkçü de muhakkak öyle olacak. Ya yani konuşmaları farklı bir tavır getiriyorlar. Evet. Farklı bir hava getiriyorlar bir önceki meclisle bu meclisin arasında ciddi bir fark var o anlamda çok daha hareketli bir meclis olma potansiyeli var çok daha ateşli tartışmaların yapıldı ha bu tartışmalar nereye gider o ayrı bir mesele tabii veya ne gibi bir sonuç doğurur. Şimdi orada da e, ezici çoğunlukla iktidar olan bir güçten bahsettiğimizde işte e, hep Macaristan den konuştuk. Her şey olabiliyor. Ülkenin e, sistemi dahi değişebiliyor Macaristan'da olduğu gibi. <gülüyor> yani evet. gerçekten bir sistem değişikliğine gitti Macaristan. Macaristan ülke olarak adı değişti. E, Cumhuriyet e, neredeyse biçimi değişmeye gitti. Hani bu çok ileri bir örnek ama. Ondan dolayı şimdi yeni anayasa ile ilgili tartışmalarda zaten Mithat Sancar'la konuştunuz bunu evet. uzun uzun. Hani ben sırf anayasaya öyle konuşuyor olmak istemiyorum ama bu Levent Gönenç'in TEPAV'dan yayınlanan TePAV sitesinde olan bir şeyi vardı araştırmasının işte sonuçlarını duyurmuş Ankara Üniversitesi'nden öğretim üyesi 148 anayasa üzerinde bir araştırma yapmış 1789'dan bu yana yani uzun bir zaman çizelgesinde diyelim sürecinde anayasaların yapımı yaklaşık 16 ay alıyormuş ortalama olarak hmm. dünya genelinde bu 148 anayasaya baktığımızda bugün de işte başbakanın açıklamaları var bir yılda bir değil birkaç anayasa çıkar ya Türkiye bunca yıldır anayasasını yapamadı şimdi bir yılda birkaç tane yapmışken evet, <gülüyor> yani sağlamadık. Hakikaten insanı şaşkınlıklara düşürebilecek açıklamalar her an gelebiliyor. Tabii en ilginç taraflarından biri de <gülüyor> e, en umut verici işte biraz önce ta tasvir ettiğin gibi yeni bir meclis ve bir takım e, farklı dönüşümler beklenebilirken tam meclisin açılı günlerde... ...büyük bir operasyon da başlıyor... ...bu Türkiye'de sürekli olarak... ...başımıza gelen bir şey yani... ...olumlu... Gele, o, ...karşılanabilecek bir şey... ...tam böyle... ha ...nihayet bir dönüşümün... ...izleri görüldü derken... ...yeni bir eskiye dönüş... ...şey var şimdi gene... ...1990'lara mı dönülüyor... ...tarafı bir yandan da konuşuluyor... ...çok ilginç bir ülke burası yani... Bir, i̇şte o umut ve umutsuzluk ya ilginç ülke e, örnekleri o kadar bitmiyor ki aslında ya gerçekten e, bir kendi en e, ben yazıda da mesela bugün deyindiğim Atatürk hani sabahımız akşamımız e, bu Türkiye'nin eğitim sisteminde Atatürk'le geçmiştir fakat üstüne hiçbir şey bilmediğimiz biri aslında hani Atatürk'ün düşüncesi gerçekten nedir ne değildir vesaire kendi söyledikleri nutuk bile hani Cemil Koçaoğlu'n da dikkat çektiği bir sansürlenmiş bir metin zaman içinde. Evet. Atatürk'ün kendisinin dahi sansüre uğradığı bir ülke burası. Onun dışında o kadar bilmediğimiz gerçekler var ki basmak alıp e, düşüncelerle hareket ediyoruz ki mesela ben geçenlerde şeyi öğrendim hiç beklemediğim bir şeydi. E, ordu hani bu kadar layıklık vesaire falan propagandası e, veya o, o dağı diyelim bu tip şeyin ordu da güneydoğuda savaşan askerler vesaire yani genel olarak orada da oruç tutmak çok teşvik edilen bir şeymiş. Ee, üstelik de yani hani e, diyelim ki işte savaşa gideceksiniz, savaş bölgesindesiniz ve oruç tutmakla herhalde savaşmak birbirine ters düşen şeyler aslında olması gerekiyor. Fakat e, oruç tutanlara her türlü işte şeyin imkanı sağlanmasının ötesinde tutulmasının teşvik edilmesi çok enteresan bir şey mesela bu. E, bu, bu benim ön e, görebileceğim şey Lilit. Bir takım böyle ezberlerimiz var ki e, aslında bozulması lazım. Bu da hani iyi medya ile iyi gazetecilikle olabilir ancak. Evet, ee, yani aynı yine o yazıda da değindiğin gibi işte Atatürk'ün e, oynadığı rol ve Orta Doğu'da ve dünyadaki <gülüyor> be, beklentileriyle tam ters nitelikte bazı şeyler de öngörülüyor. Yani büyük çelişkiler de orada da var aynı şekilde. E, şey de be, benim aklıma geliyor. Mesela e, bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı da yapmış İlker Baş bu. Eee tezkere çıksaydı o bir 1 Mart 2003 tezkeresi çıksaydı PKK meselesini çoktan halletmiştik diye konuşabiliyor. Yani Türkiye'nin ...dış dünya diye bir şey varsa... ...onun nezdinde bir itibar meseleleri... ...her zaman önem taşımıştır Türkiye'de. Ya tek... ...parlamentosundan geçirerek... E, ...Amerikan ordusuna... ...yardım etmemeyi, konuşlandırmayı... ...falan bu savaşa dolaylı olarak... ...karşı çıkan... Evet. ...tek ülke, tek övünülecek... ...en önemli övünülecek... <gülüyor> ...şeyiyle... E, bu, ...bu işin bizzat o sırada... ...komutan olan birisi tarafından... Hayıflanılması ne diyeceğini insan hakikaten bilemiyor yani. E, tabii ki işte yani 40 yılda bir yanlışlıkla iyi bir şey yapılmış. <gülüyor> evet. Eskiden. Onu da Onu kalkıp, da var. Var diyeceksin. Hayır zeki gibi bir şekilde farkına varıp hiç olmazsa daha güzel yaptım, o dönem evet. falan denir yani. O bile olmadığına göre. Vallahi Türkiye'nin hani bu korkunç ve güzel hani ikilik hali hani Amerika'nın hem en güzel hem en kötü şeylerin olduğu yer olmuşsadik o öyle değil Türkiye hep bir bu ortada debelenme halinde ve o debelenme noktasında. Yani Atatürk'le ilgili yazarken mesela bugün öyle Atatürk tabii ki bir çıkış yapmak falan hiç istemedim öyle bir niyetim asla yoktu yani yanlış anlaşılmasın ama orada mesela hani bu sistemin çok tuhaf bir yanı var yani bir junta gelince 10 yıl kalmıyor. Yani elbette ki o sistem içinde kendini sürekli üretecek yapıyı oluşturuyor vesaire. E, hiç mazur görülebilir bir tarafı yok. Ama e, bir mesela Latin Amerika tarzı bir şeyler olmuyor. Ya Orada e, bu cumhuriyetin kuruluşundaki çok çift yönlü bir taraf var. Bir sürekli bir gerçekten halkın iradesine ve demokrasiye geçileceği düşüncesi içinde var bunun bir tohum olarak öte yandan tam tersi de var ve bu iki bir son derece otoriter bir tarafta da son derece aslında hani halkın iradesine güvenebilecek nüve diyelim güvenme değil onun çift yaşamı bir arada yaşamı bize bu Türkiye'deki sürekli o debelenmeleri bir adeta balığın pullarına bakar gibi böyle ne renk ne renk acaba o renk mi bu renk mi ve bir türlü yakalayamadığımız bir hali sunuyor. O yüzden mesela Türkiye belki Türkiye politikası bu kadar büyüleyici. Kaldı ki bir de Türkiye'nin böyle çok enteresan hani şimdi bütün dünya için bir yönü var. Ee, doğu ile Batı arasındaki o kalmışlığı birazcık mesela şeydeki Kreuzberg mahallesi gibi Almanya'daki. Hani e, tam e, Batı e, Almanya'nın işte Batı Berlin'in e, doğu sınırında bir böyle unutulmuş, e, terk edilmiş yerken e, iki Almanya'nın birleşmesiyle merkeze, merkezde bir mahalle haline dönüşüyor. Türkiye'de biraz o konumda gibi. Hani daha e, eskiden bu Doğu Batı arasında sıkışmış kalmış, Doğunun ay, Batı'nın en eteğinde ve ucunda e, bir hani Orhan Pamuk'un daha önce de söylemiştim romanlarında anlattığı tarz bir unutulmuş adeta hani kaderin ne terk edilmiş bir noktayken diyelim hani ilginç olmayan fazla belki birdenbire o doğu batı arasındaki akışkanlığın artması dengelerin oynamasıyla merkezde kalan bir yer o yüzden hani hem kendi içindeki o tezatlar tuhaflıklar bizi çok oyalayan hem de bütün dünyanın aslında bir odak noktasında bir noktaya gelmesiyle İlginç, Türkiye için zamanın hızlı aktığı bir noktadayız, bir dönemdeyiz diyelim. Ee, bu bakımda hani Türkiye'ye konuşuyor olmamız, Türkiye'ye bir anlamda gömülüyor olmamız eskisinden daha da normal karşılanabilir. Fakat, <gülüyor> fakat elbette ki dünya genelindeki bu hareketlere bakıldığında da Türkiye çok konservatif bir noktada kalıyor. Ee, Türkiye'nin de kendi içinde bir takım değişimleri artık ciddi şekilde, yani yapıyor gibi göstermeden, ...gerçekten sindirerek, içselleştirerek yapıyor olması lazım. Bence de çok e, asıl nokta orada zaten. Çünkü mış gibi yapma hikayesi tamamen gene hakim duruma. Söylemlerde var ama e, ciddi bir etik problem de yaratıyor. Çünkü söylenen şeylerle e, eylemler arasında muazzam farklılıklar var her zaman. Ya şimdi etiyen mahcup yanı falan bir yaklaşımı var. Türkiye'nin hani bu anayasa çok o anlamda yapılabilir... E, çok da mükemmel bir anayasa olmayacak. Türkiye'nin müthiş bir dinamizmi var. Ee, ve e, bundan sonra mesela 10 yıl sonra bir anayasa tekrar yapılacak. Ee, Türkiye adeta böyle bir merhaleler halinde kendini değiştiriyor, geliştiriyor olacak gibi. Evet. Hmm. Elbette bu optimist de bir bakış açısı olabilir. Biraz bana şey, Gramsci'nin bu pasif devrim halini hatırlatıyor şeyini tezini hatırlatıyor. İşte e, sistemin kendini korumak için bir takım aslında ödünler vermesi ve uzun vadede de kendini koruması bu bir yandan da böyle baktığımızda. Yani bir kesin kırılmayla değil de e, ufak ufak değişimlerle e, hani bugün için iyi bir takım adımların atılmasıyla. Toplumun değişmesi e, bence çok e, optimist bir yaklaşım değil. Çünkü sürdürülebilir bir şey de olduğunu düşünmüyorum. E, bu yavaş yavaş yavaş değişim aslında hiçbir şeyin değişmemesi anlamına da gelebiliyor çünkü. Evet. O sistemin kendini sürdürüyor olması e, ve dünyanın bu kadar dediğim gibi bir e, ürperti içinde olduğu bir dönemde ...tüylerinin adeta diken diken olduğu... ...böyle gösterilerle vesaire... ...bir dönemde... bir ...Türkiye'nin de... ...paradigmasını değiştiriyor artık... ...olması lazım. Çünkü... ...o zaman o toplum da o dinamizmini... ...koruyamaz bunun dışında kalırsa. Dünyayı saran trendin... ...bu gidişatın dışında kalırsa. Diye evet, düşünüyorum. Evet. Onun yani... sonucu da Yunanistan. Çünkü ben Yunanistan'ı mesela... ...bundan bir 10 yıl önce... Ee, ...bir 7-8 yıl önce hatırlıyorum... ...kıpır kıpır bir ülkeydi. Hakikaten yani bir... E, ...gerçekten bolluk içinde, refah içinde... ...insanların müthiş optimist olduğu... ...ve şu an Yunanistan'ın görüntüleri... ...benim içimi parçalıyor. Evet ve orada tabii... ...bambaşka bir şeyin de... ...başını kaldırması... ...yani ırkçı ve faşist Elbette. bir... ...akımında... ...bu tip olaylarda... ...sık sık görüldüğü gibi toplumsal çalkalanmalarda böyle büyük tehlikelerde var yani e Yunanistan çok da homojen bir toplum. E siz Kürt sorununu bir şimdi bir şeyle bakalım yani Yunanistan'a 10 yıl önce çok farklı bir yerdi diyorum mesela yani neşenin sokaklardan taştığı bir ülkeydi. E bunu hani bizzat etkilendiğimi her gidişimde hatırlıyorum. Ee, şimdiki bu dediğim gibi umut kaybı e, Türkiye'nin mesela bir 10 yıl sonra Kürt sorununu çözümlemediğini, bugünkü şanslarını kullanmadığını, ekonomisinin de e, belli bir noktada dediğim gibi bir farsıntılar muhakkak bir şey olacak. Bütün dünyada bütün ülkelerde oluyor çünkü ee, yani Yunanistan'dan çok daha farklı sebeplerle olabilir vesaire vesaire o hiç e, tabii mevzu bahis değil ama ya bunların bugünkü şansları kullanılmadığını düşünelim bir 10 yıl sonra. O zaman işte e, hep korktuğumuz şeyler başımıza geliyor olabilir. Evet özellikle de işte bu son doğal kaynakların da üzerine böylesine çullanıldığı bir dönemde bir de e, iklim değişikliğinin yaratacağı bindireceği büyük problemlerle baş başa kalınca çok evet. endişe verici bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Evet belki burada. Evet. Gene iyimser bir not olmadı ama. İyimsel bir not. Çok canın iyi öyle diyorsunuz. Mesela Rize'nin yerinin değiştirilmesi evet. gibi Türkiye'nin de yerini değiştiririz. Evet aynen öyle. Hatta Orta Asya'ya geri dönelim mesela <gülüyor> E, galiba pek mümkün değil güle güle değil <gülüyor> fazla Atatürk okuyunca Türk tarih tezi evet, böyle oldu sonuç değil mi sonu peki. böyle oldu iyi olmuyor peki, evet. çok teşekkürler peki Hoşçakalın. oldu iyi günler Seyyare